Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşref Rumi hazretleri, Bismillahirrahmanirrahim, Alemlerin Rabbi olan Allah'a, Hamdolsun, Yaratılmışların en şereflisi, Olgunu, güzeli, Ve hakkın sevgilisi olan, Efendimiz Muhammed Muhtar'a onun soyuna diğer bütün peygamberlere iyilik ve doğruluk sahibi bu lefaî rahidine rahmet ve selam olsun. Biliniz ki insan oğlunun nefsi dört kısımdır. Bir kısmı nefsi emmare, ikincisi nefsi levvame, üçüncüsü nefsi mülhime ve dördüncüsü nefsi mutmainnedir. Allah'a çağrılan ve Allah'ın hitap ettiği nefsi mutmainnedir. Hak Teâlâ Hazretleri mürşid-i kamillere kereminden o kadar ilim ve kudret vermiştir ki bunlar nefislerini perhiz ve riyazetle zapteder, onu emmarelikten levvameliye arkasından da mutmainliğe döndürürler. Böylelikle ericiye hitabına muhatap olmaya hak kazanırlar. Hak Teala hasretlerine hakiki kul ve resulüne ümmet olup huzurdan kovulanlardan olmazlar. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime ve nefsi mutmainne nasıldır? Hazrete çağrılmak ne vakit olur? Gel şimdi, önce bunları bil. Bu dört kısım, nefsin mertebe ve sıfatlarını açıklayarak, sana kendi nefsini bildireyim. Nefsi emmare sahibi, üç taifeden oluşur. Fasıklar, münafıklar ve kafirler. Bu üç taife, nefsi emmare üzre yaşar. Hak Teâlâ Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi 53. ayeti Kerime'de ''Ben nefsimi temize çıkarmıyorum çünkü nefs kötülüğü gerçekten şiddetle emredicidir.'' buyurmuştur. Bu ayetin manası şudur. Nefs kötülüğü aşırı derecede emreder ve insanı Hak'tan uzaklaştırır. İnsan böylelikle Allah'a asi, münafık veya kafir olur. Kafir, fasık ve münafık kime denir? Bunu anlatayım da sen de bir mürşid-i kamile bağlanmak suretiyle emmarelikten kurtulup mutmainliğe ulaşabilesin. Nefs denen şey süt emen çocuğa benzer, süt verirsen emer. Ama sütü kesip başka bir gıda verdiğinde bu sefer onunla gıdalanır. Bunda karar kılıp kanaat eder. Kimileri emmarenin karanlığına ve günahların uğursuzluğuna müptela olmakla birlikte kalpleri iman ve İslam'ı kabul etmiştir. Allah'ın birliğine, eseli ve ebedi oluşuna Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin, gerçek ve hak olduğuna, haşre, dirilmeye, peygamberlere, kitap ve meleklere iman etmiş, hak Teala ve Resulünün buyurduklarının, hak olduğuna inanmışlardır. Yine de, nefsleri emmarelikten kurtulmamıştır. Nefsi emmarenin sıfatıyla sıfatlandıklarından, fasıktırlar. Yani, Günahkar, Bu fasık taifesi tevbe edip nefsi emmarelikten kurtulursa Hak Teâlâ Hazretleri bunu kabul eder. Günahlarını yüzlerine vurup azap vermez. Zira tevbeleri sayesinde o günahları işlememiş gibi olurlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Günahına tövbe eden, O günahı işlememiş gibidir. Fasıklar, Tövbe etmeden, Ama imanla ölürse, Günahlarının cezasını görür, Cehenneme girerler. Cehennemde, Hak Teâlâ'nın dilediği kadar yanarlar. Cezalarını çektikten sonra, Oradan çıkıp, Cennete girerler. Çünkü, La İlahe illallah. Demenin nuru ve Muhammedün Resulullah demenin şefaati onları ebediyen cehennemde kalmaktan kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kalbinde zerre miktar imanı olan ateşten çıkarılır. Şeklindeki hadis-i şerifi bunlara işarettir. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Bazı kavimler cehennemde yanıp kara kömürlere döner. Bundan sonra cehennemden çıkarılıp Nehrül Hayat adlı ırmakta yıkanır. Etleri ve derileri yeniden çıkar. Yüzleri ayın on gibi olur. Bunların alınlarında şöyle bir yazı olur. Allah fazlı kereminden... Bunları ateşten azat etti. Fasıklardan sonra kafir ve münafıkları da bilmelisin. Bunlar hakkında nice ayet ve hadis vardır. Kafir ve münafıklar cehennemde, esfelisafilin i Safilin denilen yerde ebediyen kalır. Hak Teala Hazretleri Nisa Suresi 140 ve 145. ayeti kerimelerde, Şöyle buyurur. Allah, münafıkların tümünü cehennemde bir araya toplayacaktır. Şüphesiz münafıklar, cehennemin en alt tabakasındadır. Bil ki, kafirler putperesttir. Allah'ın kelamını ve Resulünü inkar ederler. Kafirlerden bazıları, Müslümanız demelerine rağmen, küfür üzerine konuşur, Bundan dönmezler. Tevbe ve istiğfar etmez, Allah korusun. İmansız olarak, ahirete giderler. Bu yüzden bunlar, kafirdir. Münafıklar da iki türlüdür. Biri, halk içinde oruç tutar, ve namaz kılar. Fakat kendi aralarında, küfürlerini açıklar, küfür üzere yaşamaya devam ederler. Bunlara, Cebriye, kaderiye, dehriye, hurufiye, İbaziye ve hululiye gibi fırkalar da dahildir. Bunlara benzeyen, onlar gibi konuşan ve fiilde bulunanlar, Allah'a isyan etmiş olur. Hak Teala bunlar hakkında Leyl Suresi 15 ve 16. ayeti kerimelerde şöyle buyurur. O ateşe Allah'ı yalanlayan, peygamberlere inkar eden, iman ve emirlere itaat etmekten yüz çeviren bahtsız kâfirlerden başkası giremez. Allah dostlarının büyüklerinden bazıları da şöyle buyurur: Bunlarda la ilahe illallah kelimesinin nuru yoktur. Bu yüzden bunlar cehennemde ebedi olarak kalırlar. Kimi münafıkta var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hakkında şöyle buyurur. Üç haslet vardır. Kimde bu üç haslet varsa o tamamen münafıktır. Kim bu üç hasletten birini taşıyorsa münafıklık alameti taşıyor demektir. Bu hasleti terk edip tevbe etmediği sürece Münafıklık sıfatından kurtulup Müslüman olamaz. Ben oruç tutup namaz kılıyorum, dolayısıyla Müslümanım diye sanmasın. Üç münafık hasleti şunlardır. Konuştuğunda yalan söyler, vadinde durmaz, kendisine verilen emanete hıyanet eder. Bir rivayete göre şu iki haslet de nifaktan sayılır. Söz verir, sözünde durmaz. Bir kişiyle çekiştiğinde kötü konuşur, söver. Müslüman bu sıfatlardan sakınmalıdır. Kişi nefsini emmarelikten döndürmediği sürece eşkıyalıktan kurtulamaz. Zira kötü nefs sahibini hayra iletmez. Onu daima kötülük ve nifaka götürür. Fısk ve fujura ulaştırır emmare emreden buyuran buyurduğunu yaptıran demektir kimin nefsi emmaresi beden şehrine hakim olup onu ele geçirmişse o ya fâsık ya münafık ya da kâfir olmuştur zira nefsi emmare'nin sıfatları bunlar ve buna benzer çirkin huylardır Şimdi ey aziz! İnsanın olgunluğu ve kemali, nefsini ve nefsinin ayıplarını bilmesine bağlıdır. İnsan, nefsinin kötülüklerini görüp, onu güzel huylarla ahlaklandırdığında, kemale ulaşır. Kişi nefsini, erici'yi hitabına layık kılmalı ki, hakkın marifetine ulaşabilsin. İnsan olmaktan murat, hakkın marifetini elde etmektir. Nitekim Cenabı Hak, bir hadis-i kutsi'de şöyle buyurur. Ben gizli bir hazineydim. Bilinip tanınmayı diledim. Bu yüzden insanları yarattım. Demek oluyor ki, mahlukatın bütünü, marifet için yaratılmıştır. Bir şey yoktur ki, Allah'ı bilmeye, ve onun vahdaniyetine şehadet etmesin. Her bir şey, kendi hali üzere marifet sahibidir. Marifetten nasibi vardır. Zira, kainatta bulunan her şey, onun birliğine delildir. Hakiki marifet, Hak Teâlâ'nın, zat ve sıfatına mahsus bir ilimdir. Bu ilme, insan sahip olabilir. Ancak bu ilim, her insanda bulunmaz. Bu ilim insanlar içinde bir taife olan has-sül-has -has denilen kimselerde bulunur. Kim ki hakiki marifete sahiptir o has-sül-hastır. Bu konuda söylenecek söz çoktur. İnşallah aşağıda bunları söyleyeceğiz.